Açık dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Dergimizin teknolojinin karanlık yüzü sayfasında bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Murat'cığım ben bugün e, geçen sene aslında seni ve beni çok yoran kafamızı kurcalayan ve çok üzerinde konuştuğumuz bir konuyu e, işleyelim istiyorum. O da elektronik imza. 2004 yılının Temmuz'unda e, yürürlüğe giren ...bir kanun bu ve de bildiğim kadarıyla bu günlerde de telekomünikasyon kurumunun ortaya koyduğu tebliğ ve yönetmeliklerde e, işlemeye başlayacak. Evet. Yanılıyor muyum? Şimdi öncelikle bu elektronik imza nedir? Açıklayalım sevgili dinleyicilerimize. Biliyorlardır ama. Ee, elektronik imza ya da güvenli elektronik imza diyelim. Bizim kimliğimizi bilgisayarda, internet üzerinde ya da e, teknolojik haberleşmeler üzerinde kanıtlamamız demek. O kadar ki bizim yaptığımız nasıl bir sayfanın altına imzamızı atıyoruz ve bunun taklit edilemez olduğunu düşünüyoruz. İşte bilgisayar üzerinde de elektronik imza, güvenlik elektronik imza öncesindeki sıkıntıları ortadan kaldırıp yaptığımız her şeyi aynı ıslak imzadakiyle eşit seviyeye getiren bir düzenek bu. O kadar ki bunun kanunu diyor ki bir cümleyle kanunu özeteceğim. Kanun bir cümlesini alacağım diyor ki güvenli elektronik imza... E elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur. Ama benim geçen e, günlerden bildiğim bir şey var ki, e, kalabalık ortamlarda atılması gereken imzayı atmış sayılmıyorsun. Yani Tabii. evlenemiyorsun mesela. Kalabalık derken merasimli işleri yapamıyoruz. <gülüyor> yani bildiğim kadarıyla ara, evlenemezsin, e, araba alamazsın ya da ev alıp satamazsın. Ama onun dışında her borçlanabilirsin. Çok korkunç bir şey aslında. Çok büyük riskler. Ee, çok ciddi işte siparişler verip sözleşmeler imzalayıp kendini bağlayıcı işler yapabilirsin. O yüzden güvenli elektronik imzanın güvenli olması çok önemli. Peki e, güvenlik konusu galiba bu bir program içinde hem elektronik imza hem güvenlik konusunu birlikte işleyemeyeceğiz zamanımızın dağılığından. İstersen öncelikle elektronik imzayı bu hafta yapalım. Önümüzdeki haftada güvenlik tamam. konusuna gireriz. E, biraz açar mısın bu elektronik imzanın işte e, telekomünikasyon kurumunun ortaya koyduğu tebliğ ve yönetmeliklerin o, işte, kullanıma geçmesi falan filan ne, ne olacak şimdi biz kimiz? <gülüyor> Şöyle bir şey olacak. Aslına bakarsan biz cebimizde biraz daha kendimize yeni yerler ayıracağız. Ya kredi kartlarımızın üzerindeki akıllı kartlar zaman içinde hem de bizim güvenli elektronik imza atmak için